Üç, e, toplumsal formasyon yani e, vahşiler yani e, yabanlar ilkeller eski deyimiyle e, barbarlar ve uygarlar arasındaki üç toplumsal formasyondaki sosyosun e, hangi yüzeye oturduğu hakkında e, konuşmuştuk eee bu e, çerçeve içinde yabanlarda yurdun üzerine, sözüsüne oturduğunu e, barbarlarda yani despot despotizmde, asit despotizminde Marx'ın asit tipi yönetim tarzı diye adlandırdığı modelde e, despotun kendi vücudunun sosyüs oluşturduğunu söylemiştik. Kapitalizmde de yani uygarlık sermayenin kendi bedeni sosyusun kendisi demiştik. Tabi bu üç toplumsal formasyon birbirlerinden tamamen bağımsız, değil. Yani üç tane bir şey oluyor, ikinci oluyor, üçüncü oluyor gibi üç toplumsal formasyon arka arkaya illa e, geliyor değil. Kimi zaman toplumsal formasyonlar arasında yani bir tür arzulanan e, makinelerle, e, arzulanan üretim arasındaki bu ikili beraberlik e, içinde, o ve o e, bu beraberlik içinde bazen de birbirlerinden e, eklemlenmekte oldukları durumlarda söz konusu o, oluyor. Şunu da e, hatırlayalım. Yabanlar, vahşiler yahut ilkeller her türlü e, kullanabiliriz. Hatta bugün Fransa'da artık hani bu Amerikan e, modeli e, politik olarak doğru lafı üzerine ilkel lafından çıkılmıştı. Sonra yaban dedi Claude Lévi-Strauss. Yaban da biraz şey geldi, vahşi geldi herhalde. Bugün artık ilkler dinliyor. İlkler sanatı diye bir şey çıkarttılar. lezer Arts Premier Paris'teki Kebranli Müzesi artık ilkler sanatı gösteriyor diye bir ad aldı bu tabi aslında yani e, direkt bu Dolce Gabbana ile alakalı değil ama bir şekilde alakalı yani e, bu düşünce macerası diye adlandırmış olduğumuz bu e, antiködpten Fesifin dire giden bu Fransa'nın 20 yılı sonrasındaki 20 yıl e, aslında Frisco Battari'nin 1900 80 ve 85 için adlandırdığı bir dönemi biraz tekabül etmiyor değil. Kış yılları demişti. Yani kış yılları bütün bir 60'lı ve 70'li yılların büyük heyecanının sonrasında 1980'de düşünce toplumsal hareketlilik arzu hepsi bunların akışkanlığını e, kesen bir dünya Bütünleşmiş Dünya Kapitalizmi adını veriyorlar. Deleuze ve Guattari buna küreselleşme yani. Aynı zamanda bu. Ee, bütün bu akışkanlığı kesen muhafazakar yıllar başlıyor. Onun için bu seminere ilk başlarken demiştim ki bu kitabı bu şekilde yazmak bugün çok mümkün değil. Yani mesela dünkü e, seansın sonundaki konuştuğumuz bu anüs penis ve e, fallüs arasındaki sublimasyon meselesi filan e, bugün belki e, psikanalizin terimleri olarak kullanılmakta fakat e, bunun sanatsal yansıması Arto'nun, e, Beckett'in e, Malcolm Roury'nin vesaire e, o serbestliği eee baştan gerçekleştirmek günümüzde e, zor olmaya başladı. Ama bu yeni bir takım tıpkı Arap dünyasında olduğu gibi bugün yeni bir takım öznelliklerin e, bir daha çıkmayacağı anıma da e, gelmemekte tabii ki. Yani karamsar bir bakıştan çok bir dönem analizi diye bakmak lazım. Ama Felis Battari buna kış yılları dedi. Kış yılları tabii 80'li yıllar batı toplumlarında, batı kapitalizminde tamamen yeni sorunların çıkmaya başladığı bir neslin içinde gelişti. Bu sorunlar şöyle, yani Türkiye'de bunun aslında bugün yaşamakta. Bütün bir e, cumhuriyet kuşağı ve bugünün genç kuşağı arasındaki nesil kopması bir nesil kopmasından bahsedebiliriz. Yani bir tarihi baştan okumak, tarihin resmi halini sorgulamak, bazı gözükmeyen yanlarını gündeme taşımak gibi sosyolog, tarihçi, antropolog, tanıklar vesaire üzerinde kurulu bir gazetecilik aynı e, başka yerlerde olduğu gibi sorunları kaydırdı. yeni sorunlara doğru. O bakımdan kış yılları aslında 80'li yıllar bu karanlık diyebileceğimiz bir dünyanın başlangıç dönemi. Yani büyük bir e, neşenin kesilmesi. Arzunun akışkanlığının kesilmesi 80'lerin başında zaten gerekli yeni bir meseleyle başladı. O mesele tabii e, Batı dünyasında büyük gürültüye yol açan ama bütün dünyayı kapsayan, çünkü Batı'ya ait bir sorun değil bu. X. Yani cinsel özgürlüğün kesilmesi e, X ile birlikte dünyada e, bir tür başka sorunları beraberinde getirmeye başladı. Yani 70'lerin feminist akımı nasıl ki kürtajı savunuyordu kürtajın bir sosyal hak olduğunu savunuyordu bütün bir muhafazakar düşünceye karşı 80'li yılların gençliği de entelektüelleri olsun sanatçıları olsun işlerinde çok meşhurları olan aktörler olsun aktrisler olsun bu yeni problem AIDS üzerine kurulu bir yeni problem yani aslında bir e, bir grubu e, şey yaptı, kırdı geçti yani Fransa'da özellikle Michel Foucault'un veya Guy e, Hockangem'in yani bunlar e, sosyal hareketlilik açısından e, bir tür yeni bir teoriye doğru bizi götürecek olan aslında ilk teorisyenler Foucault'un cinselliğin tarihi, Döres'ün arzu üzerine kurulu olan, arzulanan makineler üzerine kurulu olan, cinselliği e, vurgulayan, sadece toplumsal olan değil, cinselliği de vurgu yapan e, yaklaşımları ile birlikte tabii yeni bir e, düşünür e, grubunu e, canlandırdı. Feminizme bakış değişti. Butler'ın, Cüneyt Batların e, bakışıyla 1970'lerin feminist bakışının arasındaki büyük uçurum ortaya çıktı ve Foucault, Deleuze, Guattari, Hockengem gibi bir tür bir döneme dam düşünce damgasını vurmuş, felsefi ve düşünce olarak damgasını vurmuş, siyasi damgasını vurmuş. Düşünürlerin arkasından bu 80'li yıllardaki Aktap hareketi ve AIDS meselesi. Yeni toplumsal e, hareketliliği, yeni direnme hareketlerini e, doğurdu. Çünkü 80'li yıllar tabi neoliberal ekonominin e, büyük bir oranda e, dünyada ve özellikle Batı Amerika e, ve İngiltere'de başlayan ve sosyalist partisini, Fransız sosyalist partisini içine alan bir genel küresel dünya içinde e, bu e, yeni direnme modellerine karşı <gülüyor> refah devleti modelini terk eden yeni sermaye akışkanlığının başlatan şey. Yani bütünleşmiş dünya kapitalizminin sosyusu olan e, sermayenin kendisi e, kendi topraklarını terk edip başka yersiz yurt yani e, güneyden doğudan emeği batıya taşıyan Sermaye kendi topraklarında göçmenleri bırakıp kendisi orayı terk edip başka alanlara doğru kaydı olanlarda da tabii önce Dragonlar 1970'li yılların ikinci yarısında ortaya çıkan 80'li yıllardaki büyük sıcak sermaye denilen bugün transnasyonel sermayeyi, ulus aşırı sermayeyi çeken bu Asya ülkeleri devletleri. Bize 2000'li yılların sonuna geldi yani 2000'li yılların ilk 10 yılının sonuna geldiğimizde batı kapitalizminin yerine Asya kapitalizmini e, çıkarttı ve Asya kapitalizmi işte o bakımdan e, Komünist, Çin Komünist Partisi'nin totaliter e, siyasi yapısıyla o kapitalizmi birleştiren bir tür yani Despotik Asya sistemlerinin yeni kapitalizmle eklemlenmeye başladığı döneme girilmiş oldu. Bu tabii yeni sorunları ortaya çıkartıyorum. Çünkü yeni sorunlar aynı zamanda cinselliği içerdiği gibi insan ve doğanın ayrımını en başta konuşmuştuk burada. İnsan ve doğa birbirinden ayrı ikili karşılık değil, tam tersine beraber işleyen bir yani bir tür Guattari'nin adlandırdığı makinesal bilinç dışı diye adlandırdığı, güne ait olan, üretim üretime ait olan, bir temsiliyet olmayan bilinç dışının o bakımdan yeni üretmekte olduğu yani o günün kapitalizminin koşullarındaki bu meseleler tamamen e, 80'li yılların içinde bastırılmış bir toplumsallığın uykusunu yani Guattari'nin kullandığı anlamda kış yılları yani kış uykusu Lezene Diver diye e, adlandırdığı kitabı. Bütün bir e, özellikle sadece Fransa'yı değil ama Avrupa'daki yeni yapılanma yani Sanayileşme, işçi sınıfı, sınıf mücadelesi üzerine kurulu olan bir Marksizm'den ekolojinin, doğanın, sanayi sonrası toplumların ve bir şekilde postmodern diye de adlandırılan bir döneme bakış, muhafazakarlığın dönemine bakış olarak çıkıyor karşımıza.